Açık diyor Açık Dergi programı Türk Ofoni'den bir başka parça dinlettik sizlere. Stüdyomuzda olan Osman var. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz Hoş bir kere bulduk. daha. Açık Radyo stüdyolarına. Evet bir süre önce haberini aldık. Türk zaten duyuyorduk. Albümün çıktığı da e, haberi bize epey sevindirdi. Çıkar çıkmaz da zaten yer vermiştik. Şimdi ne mutlu ki siz buradasınız. Büyük bir proje, epey büyük bir proje. E, mesela şey sormak bile çok zor. ...albümde kimler çalıyor sorusunu sormaktan bile çekindiğimi öncelikle söylemeliyim. Çünkü liste epey uzun ve usta müzisyenlerin de katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Ben herhangi birinin arasından seçmeyeceğim. Evet, Orhan Osman öncelikle Türkofoni nasıl başladı? Oradan başlayalım. Sonra belki albüme yaklaşırız. Tamam. Türkofoni bundan beş yıl önce benim Dave mesaj atmamla başladı. Evet. <gülüyor> internet ortamında böyle e, müzisyen arkadaşlarımıza hayal kuruyorduk. Acaba ya dedikken yani teklif etsek çalar mı bizimle, çalışır mı falan. Hı hı. E, öyle başladı ve mesajımıza cevap verdi. Evet. Sonra bu resmiyete dönüştü. Oradan hani e, bizim bu işte ne kadar ciddi olduğumuzu anlayınca çalışmayı bizimle kabul etti. Hı hı. Ve Dave Vacle'dan sonra e, ardından ardı ardı diğer müzisyenlerle de tanışma fırsatını buldum. Ya yani daha doğrusu Dave Vickle aracıyla değil ama hani bu cesaret aldıktan sonra evet, evet. E, diğerleriyle de e, görüşmeye başladım ve kabul ettiler. Ardından Kaya Ekart, Tülo Dominique de Piazza gibi müzisyenlerle evet. çalıştım. Bir nevi rüzgar gibi aslında Dave Aklın rüzgarı evet, beraber. Yani ilk kapımız onunla açıldı. Hı -hı. Daha sonrasında işte dediğim gibi hani Horacio ile e, ve e, bir özgüvenim aslında özgüvenim yerine geldi. <gülüyor> evet hani ben yapabilir miyim bu işi? İlk önce bir tedirginlik vardı üstümde. Evet. evet. Ve hani çalış çalışacaksam da o zamanlar şarkılar da tam net değildi. <gülüyor> ee, sadece Karadeniz bestesi vardı <gülüyor> o zamanlar. Burada az evvel Balkan cazı. O Balkan cazı. Dinledik. O Karadeniz'den sonraki bestem oldu. <gülüyor> Daha sonra hani fırsatımız olursa onu da dinle, dinleriz. Evet. Dinleyeceğiz. Ee, ve e, tabii çalış, tanıştıktan Sonra e, böyle bir çalışma azmim daha da genişledi hı hı. ve kendimi başka bir yöne çekme kararını aldım Evet. ama şimdiki yaptığım hani o Balkan ve e, hani Grek Türk müzikler hala e, yapıyorum onlarda çalışıyorum ama bunun yanı sıra aslında turkofoni benim hobim aslında öyle mi hani hobi için yaptığım bir iş Hı -hı. tamamen hani böyle maddi getiri beklemediğim ama benim de çok ciddi anlamda para harcadığım bir iş yani <gülüyor> Öyle. O, o anlamda <gülüyor> o anlamda <gülüyor> ve e, şu an e, hayallerimi gerçekleştiriyorum yani ilk ad, yani ilk adımını attım Hı -hı. ve e, bir hayalimiz vardı beş yılda en azından bir turkofoniyle ile ilgili ne yapabiliriz nasıl bir müzik üretebiliriz Hı -hı. nasıl hani diğer albümlerimizden daha farklı müzikler üretebiliriz Hı -hı. ve e, onu keşfettik, o yüzden beş yılımızı aldı. Ama Turkofon iki, iki projesi hani evet. böyle bu ben kadar hani bu kadar e, uzun süre zamanımızı almayacak yani hani evet. altı ay ve bir senede bitecek evet. diye düşünüyorum. Alanı biraz daha iyi tanıyorsunuz. Ziyan. Bayağı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bayağı yani hakim oldum alan'a diyebilirim. Evet, ama hani bir yandan hobi diyorsunuz ama bir yandan da az evvel de söylediğiniz gibi e, yeni bir yön belirlemek anlamına da e, geliyor bu esasında. Çünkü orada ince bir çizgi var. Şimdi e, buzuki deyince insanlar işte rebetuoya, taverneye ya da başka bir yere çekebiliyor. Hı hı. Ya da e, benim üstümden hani böyle Balkan müziği de çok ciddi anlamda yapıştığı için ya da Balkan olarak algılanıyor. Evet. Yani benim yapmak <gülüyor> istediğim aslında caz da değil yani çünkü ben caz müzisyeni değilim. Fakat hı hı. dünyanın hiç cazcilerle çalışmaya çalışıyorum. Yapmak istediğim şey içimde olan başka bir tür. Belki bunların hepsinin harmanı, karışımı olan bir şey. Hı hı. Ha bunun adını ben zaten koymuyorum ama füzyon olarak adlandırıyorum. Ve e, tabi bazı müzisyenler diyorlar hani e, yani diyorlar ki bize işte hani caz ne alaka diyorlar hani Dave Wickelsen ya da Trilogurta ya da başkası. Ya ben şunu diyorum yani her müzisyenin birbirlerine bağlantısı olduğunu düşünüyorum hani. Yeter ki insanlar kendi duygularını serbest bıraktıkları zaman. Evet. E, ve... Düşüncenizi özgürleştirdiğiniz zaman Her insanla konta geçebilirsiniz Herkes çalabilirsiniz evet. ee, İlk zamanlarda bunu zorlandım açıkçası Bu müzisyenlerle çalarken Çünkü onlar kendilerini serbest bırakmadılar Ben de bırakmadım Hep onları kendi yönüme çekmeye çalıştım Onlar da beni kendi yönüne çekmeye çalıştı Hı -hı. Sonra baktık ki bu işler böyle olmuyor evet. <gülüyor> Ve ee, Orta yolu bulduk Bir şekilde muhabbet kurmaya başladık Ve de besteler Öyle çabuk oluştu ki sanki daha önce ben çalıyormuşum gibi hani oldu yani. Hı -hı. Hiç çalmadığım bir şey. Ve böyle, böylelikle türkofoni aslında hani böyle sanki bir üniversiteye gitmişim. Ekstra bir üniversite bitirmişim gibi Hı -hı. bir e, şey oldu benim için yani. Bir bonus oldu. Evet. Aslında bu şimdi buzuki kadim bir enstrüman zaten. Daha önceki fonlarında düşünülürse siz çok daha iyi ifade edersiniz ama zaten konuştuğumuz konuşmuşluğumuz da vardı. Şunu şuraya getirmek için buzuki dedim. Yani bu bir caz için yeni bir enstrüman en azından. <Gülüyor> jazz formu evet. açısından. Ama hani bir yandan baktığımızda mesela Dave Veckel, Kaye kart gibi iki önemli müzisyeni görüyorum burada. Türk müzisyenleri de zamanda bir araya gelmiş müzisyenler. Ve tam da dediğiniz gibi hani bu bir yandan bir avantaj ama tabi liste çok uzun. Aslında şunu söylemek istiyorum. Yani sizin enstrümanınızın olanaklarıyla cazın olanakları ...aslında kendilerinden çok da taviz vermeden... ...karşı karşıya geldiklerinde... ...iki taraf da belki... E, ...yep yeni... ...bir forma dönüşme imkanı da... ...içinde barındırıyor da denilebilir galiba değil mi? Yani aslında öyle denilebilir. Evet ee, ama... ...benim düşüncem şöyle sonuçta... ...dünyadaki notalar belli. Hani... Evet. Fazla nota yok yani hani hı hı. belli. Ve sadece... Yani ...işin hani tavrı, stili... ...çalma stili... E, ne kalıyor yani karşıdakini anlamakla alakalı hani biraz yani böyle <gülüyor> hani e, şimdi mesela bazı e, bazı zamanlar mesela çok zorlanıyorum kendi içimde böyle daha diyorum acaba diyorum daha böyle bir ceza kaysam mı onu daha araştırsam mı bakıyorum ki çünkü öyle büyük bir Deniz ki yani Değil boğuluyorsunuz evet. içinizde. Ben de şey dedim ya hiç dedim denizde boğulmaya gerek yok. Ben kendime bir göl yapayım. <gülüyor> orada <O gülüyor> orada, abi. orada takılayım yani. Şu an öyle oluşuyor. Ama Turkofon 2'de e, daha farklı sürpriz isimler olacak. Yani onu da Hı -hı. size Hı -hı. söyleyebilirim isterseniz daha sonra. Ee, kusura bakmayın tabii biraz heyecanlıyım. Çünkü Turkofon'u benim ilk e, albümüm gibi şu an. Çünkü aslında 7 tane albüm var ama... He. ...hani bu hepsinden çok farklı olduğu için... Ee, hani bunu biraz anlatmakta zorlanıyorum. yep yeni bir şeyle karşı karşıyayız Yeni. O yüzden evet. hani dediğin, tabii ki mutlaka mükemmeli yakalamak istiyoruz ama bu mümkün olmuyor hiçbir zaman. Hı -hı. Bu hem maddiyatla alakalı hem zamanla alakalı. Tabi. Ee, bir de yeni bir şey hani ama bu ilerleyen zamanlarda çok daha bunun formları, Hı -hı. E, müzikleri, soundları daha da oturacak yani. Evet. Bir parça daha dinleyelim mi Çok mutlu olurum. Evet Balkan caz demiştik. Şimdi birkaç parça var, süremiz kısıtlı olduğundan en azından bu yarım saat içerisinden bahsediyoruz. Ne dersiniz, tadımlı Karadeniz'e gitsek evet, biz, erken mi yoksa ona da? Bence çok iyi çünkü Türkofoni'nin ilk e, başlangıç parçası o. Evet. Hani o şarkı yaptıktan sonra, besledikten sonra Türkofoni'ye karar verdim. Şahane. <gülüyor> Peki o zaman Orhan Osman'ı konuk ediyoruz, hatırlatalım. Açık Radyo'dasınız, Açık Dergi programında onun son albümü Türkofoni'yi konuşuyoruz tadımlık Karadeniz deneyeceğiz. Açık Radyo veya Açık Dergi programındasınız. Orhan Osman konuğumuz. Türkofoniyi dinliyoruz. Kaya Karadeniz isimli parçayı dinlettik. Türkofoninin ilk nüvesi. Evet. <gülüyor> Bu şarkının güzel bir hikayesi var. Şöyle e, ilk bestelediğim zaman parçayı dedim ki ya ben bunu hemen acil Dave Kla. Hani Dave Kıl'ın çalmasını çok istemiştim. Hı hı. E, başka isimler de var tabii alternatif olarak ama hani ilk ilk sırada o. Hani Dave Kıl olacak. Bir efsane. Evet. Aynı. Şahazda ve mesaj attık. Mesajımızda tabii şöyle bir cevap aldık e, Dayvacal'dan. E, tabii çalışırız ama hani siz benimle çalışacak kapasiteye sahip misiniz gibilerinde böyle hani kimsiniz gibilerinde bir mesaj geldi. bize tabii bozulduk kendilerine. <gülüyor> Sonuçta biz de profesyonel müzisyeniz ama hani Dayvacal kadar olmasa en azından kendi içimizde hani bir şeyler yapmaya çalışan müzisyenleriz. Evet. Biraz içerledim. Peki dedim. Hani madem bize böyle bir soru Sorabiliyor. Biz de ona şunu sormalıyız dedim yani. Peki sen benim çarkımı çalabilecek misin? Hani çok profesyonelsin ya <gülüyor> falan. Gönderdiğimde bana yarım sayfa mektup gönderdi. İlk önce şöyle başladı. Hani ee işte değerli Müsyen arkadaşım Orhan Gibilerinden. Eee hani bu bu eser ee çok böyle hani akademik olmuş. Hani bütün davucuların mutlaka dinlemesi gerektiğini Hı. söyledi. Hatta Chick Corea'yla parçayı paylaşmış. Chick Corea da şöyle cevap vermiş. Aa süper etütlük bir eser demiş. Yani tam etüt yapmak için falan gibilerinde. Hı hı hı. Ee, hani ben Amerikalıyım. Ve benim e, görüşümü değiştirdiğin gibilerinde böyle güzel güzel yazılar yazdı. Evet. Ve biz de tabii biraz böbürlendik kendi yani içimizde. <gülüyor> öyle olunca. Ee, sonra çalışmayı kabul edi ve böyle başladı. Evet. Dave Buckle zaten sonrasında da bu projede yer almış olmanın e, ona, ona birçok şey öğrettiğinden de. Evet, bahsetmiş aynı şekilde. Aynı. Yani e, tabii ki biz ondan, on bizden bir şeyler öğrendi. Evet, bu aslında ki dediğin gibi duruş mu demiştin, demi, üslup mu demiştin tam hatırlamıyorum. Evet, tavır şey ama, stil. Evet, iki ta <gülüyor> tavrın yan yana gelişi ve oradan yeni çıkan bir şey. Ya ben şöyle de söyleyeyim, şöyle açıklayayım. Ben Devrek'a geril atak taktiğini öğrettim. O bana akademisyen öğretti. Evet. <gülüyor> Öyle bir şey oldu yani. Evet, harika. Peki Tykofoni 2'de neler olacak? Onun ipucunu aldım en azından. Tykofoni 2'de e, Hayalimdeki olan şu an e, yazışmalara geçtik. pakodolisya Dolisya gitarda, e, tabla da Zakir Hüseyin e, gibi ustalarla e, Yunanistan'dan yine Stavros Bazarenzis. E, bir de Kaya Ekart evet. yani yani vazgeçilmez benim e, adamım ayrı zamanda. Hı hı. Çok sevdiğim yani kişi insan olarak da çok sevdiğim birisi evet. Kaya Ekart. E, hani kadroda Evet. <gülüyor> bu efsane isimlerle çalışmak istiyorum. Ama hani Pocadolusia'nın alternatif olarak Vincent Amigo'da. Onunla da görüşüyoruz. Bakalım. <gülüyor> yani <gülüyor> şu an olumlu cevaplar geliyor. Evet. Kaya Kart ve zaten Stavros Pazelensiz burada bu iki, bu albümde çalan müzisyenler. Evet. Yani evet, onlarla zaten anda. beraber sürekli çalıyoruz. Evet. Ee, aynı zamanda bizim ayın 24'ünde, 24 Şubat'ta <gülüyor> Ankara Jazz Festivali'nde de, <gülüyor> ben de beraber de e, sahne alacağız. Davulda <gülüyor> The Vehicle Bastakaya yaktı, gitarda Chris Robinson, e, klavyede Ozam Ezeldin, e, Mısır kökenli bir sanatçı, hı. fakat e, Amerika Berkeley mezunu, inanılmaz bir müzisyen. E, Neyzan olarak Türkiye'den Serkan Bahkesen olacak, ben olacağım, böyle bir takım. Hı hı. Evet, geldiyen zamanlarda da konserlerin sıklaşmasını ümit edelim. İnşallah, i̇nşallah yani yurt dışında var gerçi çok sık konserlerimizde. Ama İstanbul'da? İstanbul'da tabii e, ya bu önümüzdeki yıl artık hani bekliyorum mesela bir Garanti Caz'da Akbank'ın bir takım etkinliklerinde mutlaka turkofoni olarak yer almak istiyoruz. Evet. Bir de son olarak şey merak ediyorum belki ilk bölümde sormak daha makuldu ama şu ana kadar albüme olan e, geri dönüşleri merak ediyorum. Yani bu hem satış Hı -hı. rakamı anlamında hem de görüş anlamında. Geri dönüşler çok iyi. Satışlar Hani sonuçta biz çok yani böyle popüler albüm yapmadığımız için konsept albüm olarak e, şu an üçüncü baskıya geçtik. Hı hı. Üçüncü baskıya evet. geçtik ve <gülüyor> hani albümü satın alan insanlar şunu diyor emeğinize sağlık diyor. Hani ciddi bir emek var çünkü orada. Evet. Her anlamda. Ve bunu görüyorlar. O yüzden ben çok memnunum dinleyicilerimden. Sağ olsunlar bizi destekliyorlar. Yani Turkofoni çünkü nasıl açık radyo bir destek radyosuysa. Hani evet. Turkofoni de öyle bir destek, e, projesi. destek projesi aslında. Evet. Çünkü Turkofoni projesi ilerleyen zamanlarda başka nesillere e, çok farklı kapılar açacağına inanıyorum. Evet bu anlamda burada müzisyenler de peki göstereceklerdi. Yani en azından özgüvenler yerine gelecek şunu diyecekler. Hani Orhan Osman evet zamanında şöyle bir şey yapmıştı biz niye yapmayalım? Evet. Aslında ben her zaman bu aşılamaya çalışıyorum insanlara. Hani biz çünkü e, Türkiye'de ve İstanbul'da özellikle hep böyle içimize kendimize baskı yaratıyoruz. Yani kendi kendimize yapıyoruz. Biz bunu yapamayız, olmaz gibi falan. Bence olur yani. Hani evet. bizim e, diğer müzisyenlerle hiçbir farkımız yok. Sadece tek farkımız hani biz biraz daha içine kapanığız Onu bence biraz kırmamız lazım. Evet. E, ve Türkiye'deki o kaliteli İyi müzisyenleri bütün dünya dinlemeli bence. Evet. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Orhan Osman 5 senelik çalışmanın sonucunda Türkofonli'nin yayınlanması vesilesiyle bir kere daha konuk olun stüdyomuza. Yakın zamanda tekrar burada görüşeceğimizi ümit ediyorum. İnşallah tekrar e, tüm Açık Radyo dinleyicilerine teşekkür ediyorum. Sizlere evet. de özellikle çok teşekkür ederim. Beraber müzik dinleriz burada da yayında. Bir parça daha dinleyelim. Tamam. Siz buraya kadar gelmişken. <gülüyor> teşekkürler. Evet e, Sizin galiba az evvel Anatolia adlı evet, eseri, eseri çok seviyorum Bir, Özellikle Amerika'da ve Kanada'da çok sevildi Bu hı hı. eser Evet burada tabi yurt dışında yayınlandığını da söylemek lazım Onu söyleyecektim o... Golden Horn firmasından evet. e, yayınlandı e, Sağolsun e, Ateş, e, Ateş Bey Çok sahiplendi bu albümü e, Orada Golden Horn Etiketiyle yayınlandı Burada da biz kendi firmamızda On Müzik adına çıktı. Evet. Ee, eseri özellikle hani daha böyle funk groove'da olduğu için hı hı. E, çok böyle sıcak karşıladılar evet. yani. Bir de tabii kendi firmanızın olma durumu da var. Ama o herhalde başka bir uzun <gülüyor> onu, sohbetin. Onu böyle bir yarım günüzü bize ayır. <gülüyor> evet, evet. Onu bir konuşalım, bir tartışalım hatta. <gülüyor> Tekrar çok... teşekkür ederim. Çok sağ olun ağırladığınız için. Sağ olun Orhan Osman. Anatolia ile kapiyoruz. Orhan Osman'ın son albümü Türkofoni'den geliyor.